taşını, sıvasını, ustalığını, işçiliğini, ne varsa, nakliyesini temiz kazançlardan yapmak istiyor. Çok enteresan değil mi? Yani yaptıkları, iştigal ettikleri her şey, gayrimeşru meşru. Zina var. Ondan sonra gasp var, hırsızlık var, kumar var, putlara, adak adama var, putlardan elde edilen paralar var. Her türlü Çirkin ve pis olan kazanç var. Ama buna rağmen temizini seçiyorlar. Allah Subhanahu ve ta'ala'nın onlara bir ilhamı bu hususta. Allah azze ve celle evini tertemiz bırakıyor. Tıpkı Nebi aleyhisselatü vesselam'ı seçtiği gibi Kabe'yi de öyle ayırt ediyor. Nelerden? Pis olan şeylerden. Çok enteresan. Şimdi Nebi aleyhisselatü vesselam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 Kureyş'in terk ettiği, bıraktığı temelleri gösteriyor. Evet. O, dediğim gibi o temeller de o hatmin olduğu yerdir. O hilal şeklindeki yerdir. Albani Rahmetullahi Ali bu gibi hadisleri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 meşhur kaydı defun mefsedeti, qable maslahatil qable celbil maslahat qable celbil maslahat mefsedeti def etmek yani zararlı olan şeyleri fesade sebep olacak şeyleri uzaklaştırmak maslahatı faydalı olan şeyleri celbetmekten öncedir önce fesad edici şeyleri def etmek gerekir bu bir kaydedir fıkıhta ikincisi de diyor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 Biraz önce zikrettiğimiz hadislerden, yani Kabe'nin e, eski temeller üzerine getirilmesinin terk edilmesi hususundaki e, hadislerden bir kayda çıkartılıyor. Onu da söylemiştik. E, maslahatların, e, def, e, maslahatın celbi, müfsedetin defi hususunda.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 Belirli kaideler üzere bina edilmiştir. Ana kaynağı kitap ve sünnet. Peki bunu kimler bilir? Heh. Kim bilir bunu? Alim olan insanlar bilir. Wama yaqiluha illal alimun. Ancak bu verilen misalleri alim olan insanlar bilir. Mi? Yani kayde hususundaki şeyler. Yoksa hepinizin, her birimizin bildiği şeyler var.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 وإلا تصرف عني كيدهن أسبئ إليهن وكن من الجاهلين ve من الجاهلين eğer diyor sen bu kadınların ben, tuzağını benden uzaklaştırmazsan ben o zaman cahillerden olurum Allah azze ve celle'ye ne dua ediyor? anhu Rabb'i ona icabet ediyor ve onların tuzağını kadınların tuzağını ki buraya bir şöyle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 kirli burası. Sokaktan daha berbat. Ve daha zararlı. Aynı şekilde televizyon. Allah'ım zafiyet veriyor abi. Evet Yusuf Aleyhisselam'ı da bu kadınların şerrinden Allah azze ve celle koruyor. <Sessiz bir şeyde> ve alim muhakkak o çok iyi işiten, çok iyi bilen.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 Müminlere, salihlere, muhiddlere, ondan sonra alimlere, bunların hepsi için geçerlidir. Allah Azze ve Celle, inna Allaha anil anil diname nu. Muhakkak ki Allah iman edenleri müdafaa eder. Yani onları korur, savunur. Inna Allaha la yuhibu kullu kawanin kefur. Muhakkak ki Allah çokça hiyanet eden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 Allah azze ve Celle iman edenler. İnne Allah yuhibbul muksitin. Adaletli olanlar. Allah azze ve celle sabredenleri. Allah azze ve celle kanaat edenleri. Allah azze ve celle kendi yoluna suluk eden, Ali'sülatin ve selam'a tabi olan kimseleri. Bunları sever. Kur'an'da Allah'ın sevgisinin kime ait olduğunu ferhisten açın bir tane bak. Bunu zannedersem bir ders yaparken, bu büyük günahlar adlı dersi yaparken tek tek saymıştım. Allah Azze ve Celle'nin sevgisi kime var? Kızgınlığı kime var? Karşılaştırarak bir bakmak lazım fihristen. Evet. Üçüncüsü kardeşlerim, geçen haftaki dersten elde edilecek önemli konu veya da çıkartılacak ders, bu <gülüyor>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 yerinizde günahla sevabı işleyen bir topluluk getirirdi diyor. Yani günahla sevinmemek. Evet günah işlediğince insan üzülmesi, tövbe etmesi gerekiyor. Bunlar, bu söylediğim şeyler ha günah nasıl olsa işleyebiliriz diye bizi kandırmamalı, sevindirmemeli, güçlendirmemeli. Birakız ezilmek gerekiyor. Ama ama bazı kardeşlerin yaptığı gibi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 Evet Musa, Musa Aleyhisselam hakkında. Rüş çağına geldiği zaman, olgun ve olgunluk çağına geldiği zaman, yani 40 yaş civarına geldiği zaman ona hüküm ve ilim geldi. Yani öyle bir olgunluk çağına geliyor, öyle bir hazırlanıyor ki ondan sonra ona artık vahiy gelmeye baş. Kaderkenizül Muhsinin işte biz müsinleri böyle mükafatlandırırız Aynı şey Yusuf Aleyhisselam için de söyleniyor. Ve lamma balagha şudduhu ve stava ataynahu hikme. Hikmeti ve ilmeam Aynı ifadeler. Yani rüş çağına ve olgunluk çağına geldiği zaman. Yani burada ve ifadesi yok. Ve lamma balagha şudduhu ataynahu hikme ve Rüş çağına, olgunluk çağına geldiği zaman ona hüküm, hüküm ve ilim verdik diyor. Davud Aleyhisselam için ise veşedetna mulkahu ve ataynaahu'l hikmete ve khitab onun mülkünü sağlam yaptı Davud Aleyhisselam'ın mülkü saltanatı Subhanallah yani o kadar büyük ki ondan sonra Süle o sonra gelen Süleyman Aleyhisselam ise oğlu ondan daha fazla kimseye verilmeyen mülk ve saltanat özellikle ona veriliyor. Süleyman Aleyhisselam'a verildi o <gülüyor> fasle'l khitab yani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 yani tabi ki rasuller gibi olamaz, peygamberler gibi olamaz ama buna yakın özellikleri taşıması gerekiyor. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde وَقَالَ لَهُمْ نَبِيِّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعْتَ لَكُمُ تَعْلُوتَ مَلِكًا Nebileri onlara dedi ki muhakkak ki Allah size talutu e, melik, hükümdar olarak gönderdi. قَالُوا اَنَّا يَكُنُوا لَهُمْ mulk." Lehül mulk aleyna ve nahnu haqubül mulk minhu. O Talutun diyor bize hükümdar olması nereden olacak? Nasıl olacak? Biz mülke yani hükümdarlığa ondan daha fazla hak sahibiyiz. Böyle bir sa'atan min el mal ona maldan bir genişlik de verilmemiştir. Kâle innallaha dedi ki nebileri peygamberleri kâle innallahi sefa aleykum ve zaleh bastatan fil -il ilmi ve cismi Allah o talatı sizin üzerinize ilimde ilimde ve beden olarak cisimde ziyade kılmıştır. Sizden fazlalığı vardır diyor. Sizden üstünlüğü vardır. Vallahi yu'tii minkum men yasha. Allah ise mülkünü dilediği kimseye verir. Vallahu vasîun alim. Allah çok guasî yani geniş, lütfu bol olan ve en iyi bilen oldu.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 Allah azze ve celle buna şu delili getirmiş müellif. Ve la Allah il Kafirin aley'l Allah müminlere şey, kafirlere müminlerin aleyhine bir yol yapmamıştı. Yani e, kafirler müminlere emir olamazlar. İkincisi bunu yani e, ruş çağına gelmiş olması gerekiyor. Ve tutsu feha emvalukum neti cealallah lekum qiyama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 asla felah bulamazlar. Evet. Bakın şimdi Müslümanların başındaki e, insanlara ya önceden kadın gelip geçmiştir ya da hala hazırda halen kadınlar başkanlık ediyor, e, müdürlük yapıyor ondan sonra bilmem şunun şunun bunu yapıyor. Allah Azze ve Celle durumumuzu ıslah etsin. Evet. Altıncısı ilim sahibi olacak.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 Bundan bir şey hasıl olacak demektir. Allah korusun. On birincisi kardeşlerim, sonuncusu e, Kureyş halife, halifeyi kastediyoruz Halife Kureyş'ten olacak. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki bu iş, halifelik işi, Kureyş içerisindeki bu halifelik işi insanlardan iki kişi kalıncaya kadar devam edecektir, diyor. Ve nitekim e, Mehdi aleyhisselam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 Ee, bu diyor imamet işi yani halifeli kişi büyük bir iştir ehl-i sünnet ve ce cemaate göre imametle kast edilen şeyler ancak bu şartların tamamlanmasıyla yani halife ile kastedilen şeyler bu şartların yerine gelmesiyledir ee, ve e, yani vacibin yerine geldiği tamamlandığı şey de vaciptir diyor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 bu hususta bize yardım etsin, elimizden tutsun, bizi irşad etsin. Kitap ve sünnetin nuruyla nurlandırsın. Eğer böyle olmazsa biz hüsrana oluruz. Ya Rabbi bize yardım et. Bu hususta bizim gönlümüzü aç. Her ve Allahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed. ve la illa